E, i̇klim habercileri devam ediyor. E, biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. E, burada e, belediye başkanları seçildi. İl e, Genel Meclisi için e, üyeler seçildi. Ve yine e, muhtarlar seçildi. E, bizim açımızdan önemli bir haber geldi iklim değişikliği açısından. E, Akbelen direnişçisi Necla Aşık Aşık e, köyün yeni muhtarı olarak e, seçildi. Kendisi uzun yıllardır e, Akbelen ormanını, yaşam alanlarını, toprağını, suyunu... ...Koruyan, Akbelen Ormanı'nı kömür için feda ettirmemeye çalışan bir direnişçi. Ve şimdi de bu direnişini muhtar olarak sürdürecek. Kendisi şu an bizimle beraber programımızda. Necla Hanım hoş geldiniz programa. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle tebrik ederek başlayalım sizi. Muhtar olarak seçildiniz... E, bu süreçte e, neler yaşadınız? E, muhtar adaylığınızı e, koyduktan sonra e, nasıl geçti? E, ardından seçildiniz, nasıl tepkiler aldınız? Önce öyle başlayalım dilerseniz. E, Önce hepiniz hem davetiniz için e, hem de sevgiliniz için çok teşekkür ediyorum. E, buradaki e, adaylığımız hakkında Türkiye'ye affelen mücadele edildi. Burada 500 yıl kalamasını e, nasıl gerekçemiz bu yolda e, türlü zorluklarla şirketin baskılarından e, gerek devletlerinin baskılarından her türlü baskıya yüz geldik. E, her şeye rağmen baskılara zorluklara rağmen ne 25, yaptığımızı, ne mutasallanormalimizi katlettiler, kilitlediler. E, bu gelişen süreç içerisinde ve daha öncesinde şunu gördük: mutaların bu e, buradaki mücadelede ne kadar ve kök pozisyonunda ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli faktör olduğunu fark ettik. Bu yüzden buradaki mücadele açısından, burada vermiş olduğumuz emek açısından iki komitesi özellikle mücadelenin önünü alan kazanmak. Diler ki burada bunu adaylığına biz seni görüyoruz. Bizim adayımız sensin. sen çık ve artık siyasetleri muhtar olarak yanımızda bizden birisi olarak e, mücadele etmeye devam edelim dediler. Benim aklımda kesin e, hayalimde olmayan bir açıkçası. Onların tercihiz demek ki ve oyunu kazanınce biz görmemek için onları etti beni kimmeli. Zaten 5 senedir yaptığımız iş müstakil yapması gerekçi yapmışız burada. bütün gitmiş durmalarda eee belediye başkanlığından bakanlıkta muhtarın şey eee temsilci olması gerekiyor. Muhtarın yani yanımızda olması Ankara'ya mecliseye falan verildiğinizde. Çıkan soru muhtarınız verdi. Ee, onun çok büyük bir geçtiğini gördük. Şirket devamlı insanları satınlamaya çalışırken muhtarı öne sürdü. Ee, yani şimdi sat, satmazsan yarın devlet elini alacak diyerek muhtar. Burada şirkete çalıştığını ayağın açık etti. Yani bizim buradaki azalık kazanımımız aslında e, normal bir muhtar seçimi yani e, çok farklı çok rastlığı bir muhtarlık seçimi geçirdik biz burada. Ve kazanımı, biz aslında şirket e, mücadele şirket arasında geçen bir işaret oldu. Çok da düzen oldu kazandıklar. Alnımızın akıyla da, da çıktık ise? Tabi bu süreçte neler geliştirdik ya. Bu süreçte neler gelişmedi? Bu, bu süreçte üzerime açılan türlü iftiralar e, bir şey erip zihniyetin tadından muhtar olmaz. Aklı kısa bir şey var. Yarın adını nasıl çıkacak bu kadın beni kirletmeye çalışarak adını kirletmeye çalışarak beni e, aşağıya çekmeye çalıştılar. Şirketin türlü oyunları oldu. Muhtarın türlü oyunları oldu bu e, bu dönemde. Ve şirket şunu yaptı. En son ağız e, ağlarımı denilen şeyden belirledi. Bir tanesi de şirkette çalışıyordu. Şirkette çalışan ağzamın ağzam olduğunu öğrenince, de e, kişinin çok fazla baskı yapıldı ve burada da çalışan köylülere şirkette çalışan köyler toplanarak... bu kadına seçimi ondan geleceğini yoksa hepiniz içten atarız ve potansiyel getirildi. Ben bunları seçme açıklama yapmadım çünkü kazanalım ondan sonra her şeyin gereği olacak zaten. Şükür e, olsun önderimiz burada e, şirketin daha da toprağını seçti güzel eleyi seçti buradaki birinci seçti emeği seçti. Hepsi ben buradan bir kez şey daha teşekkür ediyorum. İnandıklar için, bana için, yanımda oldukları için, her şeye karşı e, şunu söyledik. Burada durmak istiyorsak, bu köyün yaşamasını istiyorsak, bu bizdarlık bizim için çok önemli. Burada bir tercih yapacağız şunu, tercenin arkasını kimse e, Burada yapacağım, burada bir kadın yapacağız dedi. Ve yaptık, Allah'ın izniyle yüzümüzü yüzümüz, başardık. başardık. Bundan sonra daha uzun, daha çetin, daha Şimdi biliyoruz, farkındayız. Ama her ne olursa olsun, Asbeleni, Kis köyü ve diğer köyleri kesinlikle madenden kurtarmak için elimden ne gidiyoruz, elimden geleni yapmaya hazırım. Öncesinde köyü kurtarmak için çıktığım bu yolda Köyümüzün bir suda kısımları var. Yani camimiz var, duramamız yok. Yıllar, ee, yıllarımız bakan sonra da, işte duraklar yok köylere yeni duraklar gelmiş. Bizim köyümüz gözden çıkarılmış sanki. Nasıl olsa madene gidecek diye duraklar getirilmiş. E, sularımız bırakacak. Madenler kaynaklarımızı yok et. E, Sularımızla yorulayacağız. Yollarımız dediğimiz Yani o kadar tepkimiz var ki aslında burada. E, ama bir yerden bakacağız. Yola devam. Dediğim gibi e, bizim için çok önemli. Bunca beş sene verdiğimiz emeği e, haysiyeti onurumuzun bir kazanımıdır bu. İkizköy muhterlerim. Ee, çok teşekkür ederiz Necla'nın programa katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel davet. Nasıl bir şey şimdi geldi aklıma. Bağırmaktan, anlamaktan çözümmaktan seslerim kutsıldı. Yeni yedi geliyor. O kadar güzel tebrik mesajları alırız. Ee, anlatamam. Hollanda'dan, Kıtrist'tan, dünyanın okulunundan, 2014 yılından, civar köylerden, Gerek arayarak gerek mesaj atarak, Twitter'dan mesaj atarak, o kadar çok insan ki iki köy e, muhtarı, Akbelen muhtarı, Yeniköy muhtarı aslında, herkesin gözüküyordu. Türkiye kazandı, Türkiye kazandı. O kadar mutluyum ki bir insan bir ken Mesajlara cevap veremedim, telefonlara cevap veremedim, dönemek istemiyorsam şey da hepsine canlı için teşekkür ediyorum. İyi ki varsın dedim. Buradaki bu başarı İkimizin başarısıdır, doğanın başarısıdır. Asfelenimizi kaybettik. Eskiler gözümüzün içine baka baka ama biliyoruz ki Akbelen tüm ilimlerde, tüm gönüllerde farklı yerlerde, farklı topraklarda bazen bir dikili ağacın ismi hemizler, bazı yerde küçük dikilden dikililer adını Akbelen diyorlar. Akbelen her yerde, her, yere, her yer asfelen, her gerçekten bunu gerçekleştirmişiz. et inanılmaz, inanılmaz huzurlu. İnanılmaz bir e, tevişliyiz. Allah'ın akıyla, bizim akıyla çıktık. E, bu başarı hepimizin. Yani Sadece benim için onu söylüyorum. Ben kazanmadım burada. Köyümüz kazandı, köyümüz kazandı, mücadelemiz kazandı. Yaşasın dayanışma, yaşasın emek mücadelemiz. Yaşasın iki köyümüz. Tekrar teşekkür ediyorum. E, biz de sizi tekrar tebrik ediyoruz. E, umarız söylediklerinizi e, hayata geçirme şansı. Desteklerle beraber, tüm Türkiye'nin destekleriyle beraber, hep beraber başarılacaktır. Kesinlikle. Yani Umuttan hiç vazgeçmeyi geçmeyeceğim. Umut etmekten, inat etmekten, her ne olursa olsun bir adına koşmak, inat vermek lazım. Bunu bir sefer şey vermek lazım. Ve hep birleşmek lazım. Bu bir sergesiydi. Bu sefer bir sefer çok güzel oldu. Ülkemiz bir soru var. Hem insanların bir soru Ayrı ayrı kucaklarım burada çok teşekkür ederiz teşekkür şimdi bir reklam aramız olacak Birazdan görüşmek üzere